Hacı Züstefendi hocamız Kayserili babama dedi ki son devirde aman ağzınıza sahip olun. Beraber insanı biriktirip zikretmen çangallar, şu ağaçlar, daşlar gidip müzevirlik edecek dedi. Babam dedi ki taşlar, ağaçlar müzevirlik eder mi efendim dedi. İnsanlar başlar kadar, ağaçlar kadar kabiliyeti olmayacak. Bu da dinleyecek, öte yanda saçacak sözlerinizi onun için sakınacak sözü söylemeyin onların yanında. Dilinizi muhafaza edin diri. Allah şefaatine nailesin. Onun için aman kardeşlerim, dolaklarınıza dillerinize sahip olun mezerde yatanların çoğu dillerinin yüzünden yatıyor. Dilleriniz ejderha olup da sizi sokmasın diyor Efendimiz yazan kana. Dil ejderha olur. Niçe kimseler dillerinin yüzünden yatıyor. Şurada yeri, yer köyde bir arkadaşın namusuna eniştesi orada dağı keserken ha Misal vereyim, bağ gene ''Buyur işte üzüm yediymiş. demiş. ''Ben o üzümü ne diyeyim?'' demiş. ''Anlak ne demek olduğunu. Ben o üzümü ne diyeyim?'' Kocasına haber veriyor. Ha senin namusundan yakınlığı istiyor.'' demiş. ''Ben o üzüm... Ben mi hatırıma öyle geldi?'' demiş. ''Alçak namussuz adam.'' demiş ben o yüzümü ne diyeyim demiş manasını çıkarmışlar ki çok kötü çıkıyor yat yatsarası göbeğe demiş kalbinin üstünde çar döndüğüyle yıkıldı diyor Kazim vurdu Kazim vurdu burada ihtilaf var ya Kazim vurdu Kazim Caz'ın suçu yok kendi işteleri kayını vurmuş demiş ki Kazim aramayı etmişler, mavzuyerlerle neyle. Zavallı çocuğun hiç suçu yok. Samanlığın köşesine girmiş, yetiş lazım yetişirim diyordum o tarihte. Yani müşrikleri yetişir böyle günde. <gülüyor> yetiş Üstazım, beni yani yok yerine vuracaklar diye ağlamaya başlayınca, ölü yeniden sağ diyor. Kimseye bühten etme beni, kayınım vurdu. Öyle böyle dedim. Huylandılar, beni vurdu derdi diyor, geriye öldü diyor. Üldü, diyor, geriye dirildi, derdi, geriye öldü diyor. Görüyorsunuz mu kardeş, neler olmuş da Onun için dilinize sahip olun. Yerenli geleceğim derken, işi vütyanına atan, bir kurşunun kölesi olun geçen gibi. Urbanı olun gidin. onun için dilinize sahip olun diyor. Meclislerde büyük zatların yanına davet ederlerse, iyi. E, onların yanında elinize boğazınıza dikkat edin. Yani yemek yerken terbiyesiz şekilde yemeyin. Ne olalım ya? Lokmanınız gıççık olsun. Önünüze bakın, az alın, üstünüze dökmeyin, mideni yemek yemeği belleyin. Hatta bunu vasiyet etmiş. Lokman Aleyhisselam'a 4000 bin enbiyat. ondan sonra ne vasiyet etmiş, dördü bitti bunların. Ondan sonra iki şeyi hiç unutmam, ben de size vasiyet ediyorum, iki şeyi hiç unutmam. Neyi efendim? Birisi ölümümüzü hiç unutmam, ölüm insanı inşaat eder ölümü tefekküle derkener al dünyadan savur çok söz var buralarda yani gün ne cemaatimiz verildi buradan ben size kısa kısa vereyim de yani bir şeyler alabilirseniz alın anladım efendim ikincisine Allah'ınızı hiç unutmayın Allah şimdi hazır nazır şimdi bizim yanımızda hazır Allah nazır Bizleri görüyor Allah'ımız. Görür mü hocam? Ne yani sen bilmem mi? Hayat, ilim, semiye, basak, iradet, <gülüyor> kudret, kelam, tekbin. Allah'ımız bizi görüyor. Allah hazır, nazır. Kur'an-ı Kerim ile ispat edebilir mi? Estağfirullah, Bismillah. Ve hüve ma'kum, iğne Siz neredeyseniz ben oradayım buyuruyor Allah. Estağfirullah, Bismillah. وَنَحْنُ akrabu <gülüyor> اِلَيْهِ min حَبْلِ الْوَرِيْتِ Habli verit damarınızdan da yakınım ben size. Onun için namaz kılarken, zikrullah okurken, Allah'ımız görüyor gibi böyle okursanız, büyük tesiri olur, Allah'ı unutmayın diyor. Dört bin Nebi'nin vasiyeti bu. İki şeyi Allah'a Allah'la ölümü unutmayın. Dünya muhabbetini kalpten çok zi, e, çıkarıcı, ölümü zikredin, ölümü hatırlayın. Ders alan, evrad alan kardeşiniz varsa, daha evradını okur okumaz ölüm tefekkürü. Onun beş dakika nasıl öleceğim, kabirde suala nasıl cevap vereceğim, kabirden hangi suratta kalkacağım, Ha, defterim hangi taraftan gelecek, mizanda sügün, sevabım mı ağır gelecek, günahım mı? Muhammed Mustafa mizanın sağında duracak, niye böyle geldin ümmetim? Utanmadın mı da böyle geldin, Niyettin o koca dünyada? iş ile güc ile harıl harıl çalıştın da niye diye ölümünü düşünmedin? Diyecek, ferikun fil cenneme, ferikun fil sa'ir. İki fırkaya ayrılacak iki fırkaya ayrılacak mı, ikinci reisi cumhur da diyor, benim en çok korktuğum diyor, yine önerilerdi donun ismine, benim en çok korktuğum gün biri gelecek, dinli ile dinsiz ayrılacak, o zaman dinliler galip gelir, benim en büyük korktuğum o, onun için ben onları partilarda oyalayacağım böyle, oyalayıp, oyalayıp, bildirmez edeceğim. Din adamları birbirinin düşmanı olacak. seni partın ayrı, ben. Dinimiz var bizim, partimiz yok ya. Anla, dinimiz var. Şu konuşan adamın partıyla bir alakası yok. Allah'la alakası var. Kardeşlerime. Bütün dindar kardeşlerine اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ فَأَصْلُهُ بَيْنَ أَحَبَيْكُمْ Müminin, mümin müminin kardeşi olduğunu duyuracağım. Vallahi cennete giremezsiniz. Peygamberimiz yemin ediyor. Vallahi cennete giremezsiniz. Ne ya Rasulallah? اَشْهَدُ <gülüyor> اَلَّا اِلَا illa اِلَّا وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَاَرَسُولُهُ Bininciye kadar cennete giremez bir adam, kafirler cennete giremez bunun için. İsteyse binlerce alettirip ne ihtiyacısın etsin, füzelere gitsin. Olmaz! İlla bu şahadet kelimesi olacak, öyle gelecek Vallahi kamil mümin olamazsınız diyor Peygamberimiz. Ne diyor ya Rasulallah? Birbirimizi sevmedikçe. Çok, yani bütün cil adamından huylanıyorlar, bunlar selamet zannediyorlar. E biz de selamettik, yani selam, İslam selametin değil. Bunu böyle gören, bir vakit namaza gelen adam camızdan daha biter, bakıyor bize böyle. Ah hainalar, o sakaliyet <gülüyor> boynuzlular diyor. Haşa bekerler, öyle din adamından mutlaka soğuklar <gülüyor> partinin için. Allah'ımız birleşin diyor, vallahi kamil mümin olamazsınız diyor. Birbirinizle bucaklaşıp sevişünceye kadar çocuğum, yavrum, kardeşim, din gel. kardeşin Allah rızası için şu partiyi neyi bırakalım, Allah rızası için biz sevişmeye başlayalım. Birisi bozuldu, ne bozulur, o bir şey değil. Ama habli metine hak olan Kur'an-ı Kerim'de birleşirsek hiç kimse bizi yıkamaz ve uçuramaz. Allah cümlemizi ıslah etti ya Rabbi, irşad et ya Rabbi. İki şeyi unudun geçsin diyor. Vasiyet ediyor dört bin Nebi. İki şeyi de unudun geçsin. onun sekiz oluyor. Neyi unudun? Kime bir iyilik ettiğinse onu unut kesin kimsenin başına kalkma. Yani filan zaman sana şöyle haşlık vermedin miydi, yokluğa düşünce şöyle yetmedin miydi, dedin mi 40 sene iyilik etsen o dediğinde 4 senelik birden mahvoluk ediyor. Hmm. Anladınız mı? Aman başa kalkıcı olma. Ben daha iyice anlayamadım. Yani o verdiğini ama İyilik edin. Peygamber Efendimiz, ben kötülük edenlere iyilik ettim diyor. Biz kötülük edenlere kötülük ediyoruz. Olmaz bu. Peygamber ahlaklı olmaz insan. Ahlakın yani gözüyle değil mi? Adam bir es. Yani kendime diyorum. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kim daha çok hayırlı ya Muhammed? Kim hayırlı? Halim, Selim olan, yumuşakta hayırlı, yumuşak daha yumuşak ahlakı güzel. Peygamberimize en eftal ümmetine haber verdi, olalım. Halim, Selim, ahlakı güzel, evindeki ailesiyle hoş geçinen ümmetimin en eftalı. Ailesinin yüzüne de gülüyor, yavrularına da de gülüyor, Evin içerisinde bir neşe var, ahlakı yumuşak daha yumuşak böyle kimse en eftal. Bak gece sabahı namaz kılanı demiyor, gündüzü aşımada uruş tutanı demiyor, ahlakı güzel olanı diyor. Ben şöyle bir cümleme yapayım, bitireyim, hadisi şerifle. Sılman kataak, va'fu ammen zalemek, va'atü men haramek, ve men Bu hadisin içinde cemini ahlakım tecemmuh etti. Öyleyse bu dürtecik şeye sahip olalım, biz de peygamber ahlaklı olalım da cennete girelim. Ne bu efendim bir Arapçasını Türkçeleştireler, acele, sılmangatı ak, sızı sılaha etmeyen, evinize gelmeyen akraba, din kardeşlerinin evine siz bize gelmeyene, korbağına nasıl varalım? E nasıl peygamberin ahlakında dolup da cennete gireceksin? Hacı Abdullah kardeşimle beraber çarşıya inerek biz böyle bir düşünür kim bize gelmiyor ve husumat edip, haydi girelim. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam işte biz para aldık da filan. Şarba şaştın oluyor adam yine. Peygamberimizin ahlakında olalım. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, bunu olsun, teybine iyice tespit etsin, tekrar tekrar dinleyin, Peygamber ahlaklı olalım. Maafu ammen zalemek. Size kim zulmedense, siz onu ah verin diyor Peygamberimiz. Bana zulmedenleri ben ah Nekenin, Mekke'nin, Beytullah'ın dinelince, Ebu Süfyanlar, o Hint, Hazretler Hamza'nın ciğerini çiğneyenler, bütün o vahşiler neler geldiler? Ya Muhammed, bize ne yapacaksın ya Muhammed? Hepimizi doğrayacak mısın ne Hayır, Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi diyorum. Kardeşleri, ya Yusuf bize ne yapacaksın? Sizin karşınıza getirmeyeceğim, sizi affettim çünkü sizin yere urba gibi çarptığınız, uyrunun diğerini attığınız, 12 sene zindan beklettiğiniz bana peygamberlik kazandırdı, size hep affettim. Bir daha da yüzümüze getirmeyeceğim. Ben de onun geriğini diyorum, sizi hep affettim dedi.